66. İkinci cilt 34. Mektup. Bu mektup Nur Muhammed Tehari için yazılmıştır. Allahü Teala ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Şerefli mektubunuz geldi. Hallerinizin hep değişmekte olduğunu yazıyorsunuz. Biliniz ki Allahü Teala alemin içinde olmadığı gibi. Alemin dışında da değildir. Alemden ayrı olmadığı gibi alem ile bitişik de değildir. Allahu Teala vardır fakat içerde, dışarıda, bitişik ve ayrı değildir. Allahü Teala'yı böyle bilmeli, böyle aramalı ve böyle bulmalıdır. Eğer pek az da olsa böyle bir şey anlaşılırsa zillere, görüntülere saplanıldığı anlaşılır. Allahü Teâlâ'yı hiçbir şeye benzemez, hiç anlaşılamaz olarak aramalıdır. O makama hiç anlaşılamayacak bir şekilde kavuşmaya çalışmalıdır. Bu büyük nimete ancak büyük alimin sohbetiyle kavuşulabilir. Söylemekle, yazmakla anlatılamaz ve anlaşılamaz. Vazifenizi yapmaya çalışınız. Buluşmamıza kadar hallerinizi yazınız.